Hüdanın en büyük ihsanı sensin ya Resulallah Benim her derdimin dermanı sensin ya Resulallah Cihan medhuşi hayrettir zuhur mucizatından Tarikat ehlinin burhanı sensin ya Resulallah Seninle anlaşıldı şive-i ahkam ay ayniyet berat vahdetin unvanı sensin ya Resulallah Alili derdi aşku şevkin olsun daima hikmet bize gösterdi sırrı men rea'nın sensin ya Resulallah. Hayırlı akşamlar kıymetli izleyiciler. Bugün zamanın şiir meclislerinden Emcümey'ni şuara topluluğunun kurulmasında öncü olan ve topluluk içindeki en genç şair olarak dikkat çeken Türkçe, Farsça ve Arapça birçok şiir irticalen söyleyebilen Hersekli Arif Hikmeti ve şiirlerini konuşacağız. Kıymetli üstadım Hayati İnanç'la sohbetimize başlamadan önce cam Veren Pervaneler TV Instagram hesabımızı hatırlatalım. Paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Hocam merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ehlen meselen. Her saklı Arif Hikmet merhum Bir yargıtay Üyesi. Yani eskiler öyle demiyorlardı tabii. Mahkeme iitemiz azası. 1839 doğumu Tanzimat'ın senesinde doğmuş. Tanzimat 20 yaşına geliyor ıslahat efendim 1903 vefatı. Fevkale'de sıkıntılı bir dönem yaşamış. Gençliğinde Sultan Abdülhamit tahtta. Efendimiz ise gözetmiş 77 ve muhalif bir tutumu var bu arada. O dönemin pek çok Okumuş yazmışı gibi o da böyle bir tutum içerisinde. Sosyal meselelere, siyasi meselelere de eğilmiş. Ancak tabii atı şiiriyyesi, şairlik ciheti fevkalade güçlü. Yani hiç şakaya gelmeyecek gerçek büyük bir usta. O dönemin malum en önemli şairleri Leskovçalı Galip Bey başta olmak üzere Encümeni Şuara ismiyle toplanmışlar. Şairler meclisi, şairler topluluğu demek o. Oranın yıldız, parlak üyesi. Evinde yapılıyor. Laleli civarında bir evi varmış, konağı. Toplantılar orada yapılıyor. böyle toplantı deyince insan böyle yaşlı başlı bir adam bekliyor. Meğer yok, yok çok Tabi Tabii tabii 20'li yaşlarında Encimeli Şuvara'ya ev sahipliği yapan, kendisi de biraz önce senin söylediğin gibi irticalen şehirler söyleyen fevkalade kabiliyetli biri. Neskovçalı Galip Bey, Osman Şems, Namık Kemal, Hersekli Arif Hikmet, orada bulunan yıldız isimler. Kendisinin dünya redifli bir gazeli çok dikkatimi çekmişti. Bu konuda birçok programlar da yaptım. Şimdi alışılmıştan biraz farklı olmakla beraber samimi dindar bir adamdan bahsediyoruz. Dindardır. Doğrudan bir tarikata girip efendim onun gereklerini yapacak kadar disiplinli bir adam değil. Biraz pejmürde biraz e, serazat bir insan ama şiirlerinde halveti, mevlevi, bektaşi, melami neşvesini görmek, hissetmek mümkün. Her biriyle alakası olmuş, muhib olmuş, seven olmuş, uzaktan, sempatizan olmuş falan. Yani derin bir birikimi de var şüphesiz. Dünya Redifli Gazeli'nden birkaç beyte bakalım şöyle Abdullah. Buyurun hocam. Şimdi şairlerimiz arasında bu Redifle yazan epey olmuş. Ben çok ciddi bir programımızda böyle et, etraflıca sadece Dünya Redifli üç gazel almıştım. Biri Aşık Ömer'den, biri Şair Haşmet'ten, biri de Hersekli Arif Hikmet'ten. Üçü de birbirinden parlak tabii ama bugün konumuz Hersekli merhum. İsminden anlaşılacağı gibi Bosna Hersekli. Memleket orası, soyun öte yanından bir ustad. Tehi mauzanı, mahrem mahremi esrar eder dünya, fena bezminde danayı hakiruhar eder dünya. Kullandığı lisan biraz ağırdır tabii. Bunu da baştan söylemek biraz lazım. Biraz sepki Hindiden etkilenmiş. etkilenmiştir. Yani Leskovçalı Galip Bey'in kendisine tavsiyesi üzerine. Nailli merhumu takip etmiştir. Nailli ise e, Sebki Hindi dediğimiz usulde en önde gelen isimlerden biri. Nedir özelliği? Nailli son derece gizemli, zor anlaşılır, esrarlı, güçlü bir şair, lider bir şair. Onu takip etmiş. Yani takip etmek ne demek? Yani üslubundan etkilenmiş. Ona çok nazireler, yazmış. Şöyle işinle. Şöyle evet, işinle evet. taklit etmiş. Bu onlara benzer bir örnektir. Tehi mevza dehri dehr mahremi esrar eder dünya. Fena bezminde danayı hakir har eder dünya. Boş kafalı olanları, az bilenleri, ahmakları <gülüyor> Sırlarını mahrem eder dünya. Onlara yükseltir, yüceltir diyor. İşte dedik ya, içtimai, sosyal, siyasi meselelere yaklaşıyor. Dünya böyle diyor. Gerçi bütün şairlerimizde bunu görürüz. Yani dünya dediğinde ki işte çerçöp üsttedir, inci diptedir şair baki. Çok kıymet vermeden dünyayla yani, yani, ilişki kurmuşlar. Namert tabiatı bir şey var abi. diyorlar. Namert diyorlar. Dünya ismi de öyle zaten. Alçak demek. Bu dünyayı tanı Sırlarına mahrem ettiği kişiler genellikle boş kafalılardır. Tersi dana akıllı, arif kişiye dana denir. Fena bezminde dana'yı hakiru har eder dünya, dana olanı da kıymetli olanı da hakir yapar, hor eder, ezer dünya diyor. Bilgi sahibi olan, dert sahibi olan ezilir. Gülü maksuda ger ehli nazar mailin etse o demde çeşmine tar şu ahıhare eder dünya. Maksat gülüne, nazar ehli şöyle bir baksa. Şimdi burada da yani boş kafalı dolu kafalı olmaktan başka bir şeyi yani irfan sahibi, ince ruh, ince gönül sahibi, hassas gönül sahibi olan biri diyor eğer. Maksada erişmek için şöyle bir yan bakmaya görsün, şöyle bir arzuyu içinde tutmaya görsün, onun gözüne diken gibi batar dünya. Odem'de çeşmine tarışı har eder dünya. ışınları ışığın efendim şöyle ışın fizik kitaplarından hatırlıyoruz ya gayet ince bir çizgi olarak gidiyor. Gözüne diken gibi batar diyor. Yani Arif'in işi olmaz, akıl'in işi olmaz. Bu dünyada cahil olmak, duya, duyarsız olmak lazım diyor. Yoksa rahat edemezsin. Üçüncü beytte verdiği örnek de yine bir büyük şahsın, Allah'a Mansur Hazretleri'nin vaziyetini hikaye ediyor. Verir avaze-i mansura tab'at hadşe dehşet, görün kim hakşin hasanı nice berdar eder dünya. Allah'a mensur Hazretleri'nin feryadı dehşet verir insana diyor irkiltir. Yani ona bakan diyor böyle e, aklını kaybeder, çaresiz kalır. Gör ki diyor hak bilenleri nasıl daracına çekiyor dünya. Hakkı doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar diyor yani. Kemali caha mağrur olmasın erbabı ikbalin demi idbar olur kim ayybını izhar eder dünya. İki kavram var. Birinci beytte ikbal, iki, birinci Mısra'da ikbal, ikinci Mısra'da idbar. İkbal öne doğru gitmek, idbar geri geri gitmek veya yükselmek, alçalmak şeklinde anlaşılabilir kemal caha mağrur olmasın. Kim? Ekbal erbabı olan, işi iyi giden, kazanan, yukarılarda olan, makam veya servet bakımından imrenilecek pozisyonda olanlar, sakın mağrur olmasınlar. Zannetmesinler ki bu hal devamlıdır. Çünkü idbar vakti gelir, yükselen bir gün iner nasıl olsa, ileri giden bir gün geri gelir nasıl olsa, işte o gün ayıpları açığa çıkar. Ayıbını izhar eder dünya. Bu meyanda nabi merhum üstadımız şöyle bir benzetmeye yer verir. Adamın başında sarık olur, ayağında çarık. Sarık bezi böyle sara sara sara gösterişli. Hatta o kişiye kefen olacak kadar bezden yapılır. Daha abartılı gösterişliyse artık yüksek makam sahiplerinin, vezir müzerahının, kadının falan sarığıdır. Yüzlerce yırtık olsa içinde, hata kusur olsa, efendim, görülmez sarılıyken. Bunlar göze batmaz. Ama çarıkta bir santim çizik olsa hemen görünür. Diyor ki Nabi Merhum bu beytinde, bir gün o sarık, Açılacak. Bugün görünmeyen ayıpların o gün açığa çıktığında sen de şaşacaksın. Nelerim ne kusurlarımız varmış. Bunu siyasiler çok iyi bilirler. Normal bir hayat sürmektedirler. Aday olurlar bir göreve, bir başkanlığa, bir, bir yere, herhangi bir vazife, yasama veya efendim başkanlık gibi bir göreve hakkında muhaliflerinin Miting meydanlarında ettiği laflara bir bakar, şaşar adam. Ya ne kabahatlerim varmış, haberim yokmuş. Aday olmasak biz de bilmeyecekmişiz falan diye. Yani mağrur olma. Bugün yüksekteyken kusurlarını kimse görmez, ifade etmez belki ama nasıl olsa o başındaki sarık açılıp bir gün kefen olacaktır. İşte ayıplar o zaman açığa çıkar. Esasında metanet yok bu viran hane-i dehrin Kıyas etme, sureti imar eder dünya. Dibi çürük diyor bu dünyanın, dibi, altı gevşek diyor. Zannetme ki imar kabul eder, zannetme ki düzelir falan. Bataklığa inşa edilmiş, bina gibidir diyor. Kökü çürük, olacağı yok. Şeyh Galip Merhum da bu meyanda düzeltmek için boşuna gayret etme. Neşene bak falan gibi böyle rindane bir beyt söyler. Boşver der yani düzelteceğim diye gayret etme. Aynı meyanda Haşmet Marhum dünyadaki arızaları görüp de ben bu işleri düzeltirim diye ortaya atlama diyor. Dünyanın öyle bir tabiatı var ki aklı kıt olanla oynar, eğlenir, onu rezil eder. Akıllı ve dünyaya tenezzül etmeyen vakur insan karşısında da eli ayağa dolaşır, ne yapacağını şaşırır diyor. Yani dersine çalışmadan atlama yani. Atlama, ben düzeltirim falan deme. Neler geldi neler geçti sana kadar. O iş o kadar kolay değil yani. O iş biraz çalışmayı gerektiriyor. Son beytte Hikmet Üstad Mersekli Arif Hikmet epey övünmüş gördüğümüz kadarıyla. Tenezzül eylemez daratı dehre hikmete tab'ın Aceb bir namuradım himmetimden ağır eder dünya. Zamanın nimetlerine, şöhret, servet ve makamına tenezzül etmez bu hikmet. Tabiatım buna müsaade etmez. Bu bana lazım değil derim, İstigna sahibiyim. Öyle bir muratsızım, öyle bir emelsizim, emel beslemeyen öyle bir haletim var ki benim duruşumdan utanır dünya. Şimdi, burada utanması gereken dünya değil tabii. Dünya talibi. Daha önce bir vesileyle zikrettim mi, andım mı hatırlamıyorum. Cüneydi Bağdadi Hazretleri çok küçük bir çocukken, eve gelir ve babasının altınlarla, gümüşlerle, paralarla uğraştığını görür. Merak eder sorar. Babacığım ne yapıyorsunuz? Zekatımı hesap ediyorum oğlum der. Ve ayırır bir miktar gümüş, bir avuç Al yavrum der, bu zekatımız dayın sırrı sekati hazretlerine götür. Allah dostu sırrı sekati götürür, kabul etmeyeceğini söyler sırrı sekati. Biz zekat almıyoruz yavrum der, geri döner. Babasının ağladığını görür paralar geri gelince, sorar niçin ağladığını. Babası da der ki Allah adamlarının beğenmediği gümüşleri toplamak için harcadığım ömrüme ağlıyorum evlat der. Çocuk izan sahibidir, tekrar alır paraları rica eder, tekrar gider ve dayısına der ki ''Dayıcım şu kapıyı aç, e, almayacağım oğlum, zekat istemiyorum. Babama adaletle, sana ihsanla muamele eden Allah hatırı için kapıyı aç.'' der. ''Ne demek istedin?'' deyince ''Babama adaletle emretti, zekatı vermek farzdır, vermezse yanar. Sana ihsanla muamele etti, ister kabul edersin, ister etmezsin, her iki halde de sorumlu olmazsın.'' der. Muamele farkı var, sana imtiyaz var, sen öndesin yani. Şefkat et, merhamet et, kapıyı aç. Yavrum, gümüşlerden önce seni kabul ettim der. İşte dünya, Hersekli Arif Hikmet merhumun, bu mısrağında ifade ettiği üzere ağır eder, utanır dünya. Dünyaya tenezzül eden, ona dönüp bakan, ona kıymet veren utanır. Aklı fikri dünya olana bir çift lafım var demişti Necip Fazıl. Yaklaşık kelimelerle söylüyorum, dünya dediğin beş para etmiyor. Yani ona kıymet veriyorsan sen de kıymetten düşüyorsun. Çünkü insan sevdiğinden kıymet alır. İnsan sevdiğinden kıymet alır. Sevdiğinden. Evet. Neyi seviyorsan o kadar kıymetlisin yani. Yani şimdi sevdiğimden değil yani sevdiğinden. Sevdiği şey yani neyse. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Ee, geçen haftalarda da çok fazla bu konuların üzerinde durduk bahsettik ama. Şimdi şöyle bir durumumuz var bizim. Bugün bütün toplum olarak böyle bir gerilmişliğimiz var, bir sıkıntımız var. Hep bu dünyanın peşinde koşmaktan kaynaklı. Derdi kaynağı, dünya olanın şey... dünya kadar derdi olur. Bitmiyor dert. Evet. Ahiret dertlisi ferahdır. Derdi ahiret olan için dünya bir basamaktır ve hizmetkardır. Ahiret dertlisi rahat nefes alır, onu yüzünden tanırsın. Ferah nefes alır. Nefesler de sayılı olduğu için ömrü uzun olur. Dünya dertlisi hızlı hızlı nefes alırken çabucak bitirir kredi, Ömrü kısa olur, kahırlı olur, dertli olur. Hikmeta geçmem yine sevdayı vaslı yardan, çak çak olsa giribanım da damanım gibi. Çok lezzetli bir beyt Abdullah. Evet. Hikmete geçmem yine sevdayı vaslı yardan, yâre kavuşma sevdasından asla vazgeçmem diyor hikmet. Çak çak olsa geribanım da damanım gibi Eteklerim zaten paramparça oldu Bu çileli yollarda koşarken paçalarım perişan oldu da Yakam da dağılsa Yine vazgeçmem Çektiğim ızdırap kat kat üstüme gelse Vazgeçmem Sevdayı vaslı yardan yara kavuşma derdinden vazgeçmem Çünkü dediğimiz gibi insan sevdiğinden kıymet alır Yarın kim yarın gönlündeki aslan kim her gönülde bir aslan yatar herkes bir şeye sevdu ama senin sevdan nereye gidersem kabre eğer bu rancışı hicran ile hikmet hezar annale i cansuz olur peyda giyahımdan vay be vay be giyah ot demek ot kabre eğersem diyor bu ayrılık ızdırabıyla, bu acıyla ölür gidersem binlerce feryat hezaran nale-i cansuz can yakıcı feryatlar ortaya çıkar otlarımdan diyor kabrimin üstünde bir tane otlar feryat eder diyor yani burada hezaran hezar aynı zamanda bülbül de demek olduğu için bülbül ötüşüne de bir atıf var Yahya Kemal'i hatırlayalım yalale açmalıdır göğsümüzde yahut gül diyor <gülüyor> kabre yattığımız zaman diyor bizim üstümüzde yalale ya gül açar, tabii muazzam bir sanat yapıyor orada. lale kelimesi Arapça e, elif, lam, he harfleriyle yazılıyor. Allah lafzı da aynı harflerle yazılıyor. Epcet değeri aynı. Gül de Resulullah Efendimiz'i ediyor geleneğin işaretiyle. Ya la-la göğsümüzde yahut gül mısraı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demektir. Başka da bir şey değil. Evet bunu genç arkadaşlar şu anekdot olarak bir kenara koysunlar bence çok güzel yani, bir anekdot oldu hocam. Gençlerin takiplerine bakıyorum da iyi takip ediyorlar ya Allah için. Şimdi genç kardeşlerimiz hakikaten yani onlarla ilgili ben, ben de iki duygu hasıl oluyor Abdullah. Yani hep onlarla görüşüyorum yarın da inşallah gideceğiz Samsun'da dün işte Bayburt'taydık gençler karşımızda hep. Genç deyince kafa kağıdı fazla eskirmemiş insanları kastetmediğim de bilinsin. Öğrenmeye meraklı olan, merakı taze kalan, kim olursa olsun, yaşı ne olursa olsun gençtir. Kim ihtiyar oldu gençliği kaybetti? Merakı sönen. Yani ölü balık gibi bakıyorsa. heyecan olmuyor herkes yoksa ya. yoksa gençlik isterse 20 yaşında olsun. Genç değildir yani. Gençlerde şunu görüyorum. Biyolojik anlamda da gençlerde şunu görüyorum. Biz onlara emaneti getirememiş olmakla kabahatliyiz. Bizi affetmelerini rica ediyorum. Ben onları suçlamıyorum. Haşa. Ne haddime. E Kabaat bizde. Bizim nesil onlara bu emaneti getiremedik arkadaş ya. Bizi affetsinler evvela yani. Bizler dertliyiz. Tamam bizim de üstümüzden fırtınalar geçti. Eşek topal idi. Yükümüz kristal idi. Hava yokuş idi. Mevsim kış idi. Derdimiz, mazeretimiz çok ama e, yapamadık işte yani. Ve çocuklar çaresiz sağa sola bakmaya başladılar. Bizden de Yeterli bir emanet taşıyıcılığı ve metanet görmediklerinden olacak hafif tertip belki de kırgınlar. İkincisi ben onlara ne zaman ulaşabiliyorsam, ben onlara iki çift lafı ne zaman bir şekilde söyleyebiliyorsam bir yankı görüyorum, bir aksülamel görüyorum, boşa gitmiyor, tohum saç toprağa bitmez, bitmezse toprak utansın mı demişti Necip Fazıl Merhum. Aynen öyle. Demurdu sen de meğer sırrı nai Mevlana nedir bu namayı hikmet feşanın ey bülbül ben başka nadir bir vezinle yazılmış Hazreti Mevlana'nın bahsettiği nai sırrı mı diyor sen deden vurdu ki ey bülbül hikmet saçan böyle yakıcı namelerin var bülbülün feryadındaki hasret terennümü Bülbül'ün cenneti anlatan yakıcı, cansuz feryadı şairde böyle bir yankı bulmuş. Ve düşmüştür redifli, Hersekli Arif Hikmet merhumun çok yakışıklı bir gazeli. Sıra orada. Nereden düşmüş hocam? Her beytte ayrı bir şeyden düşmüş <gülüyor> düşmüştür diyor. Seçilen redife bakar mısınız yani? Yalın Türkçe fiil düşmüştür. Halbuki gayet ağdalı kelimeler kullanıyor mısra içinde ama orada hüküm cümlesi böyle basit kullanılıyor ki yani lisan hakimiyeti bakımından oldukça dikkat çekicidir. Belayı aşk sanma bir dilin kâme düşmüştür. Sarapa kainat bu derdi bir encama düşmüştür. Tam kendine yakışan böyle <gülüyor> bir üslup. Aşkın belası sadece senin mutsuz gönlüne rüştü zannetmeye aşık. Bütün kainat, zerreden küreye, molekülden galaksiye bu derde düşmüştür diyor. Aşkın derdiyle hem hal olmayan, o derde düşmeyen zerre yok kainatta diyor. Sızlanma, feryat etme. Sen hissene düşeni ağır başlılıkla çek, çok da konuşma diyor yani. <gülüyor> Tarihi hakikat zail olmuş şimdi alemden. Ukul ashabı ekservartai evhama düşmüştür. Çok büyük bir beyt. Hakikati aramak, peşine düşmek, hakka ulaşmak. Faaliyeti epey kayboldu. Çünkü işi bu olanlar evham kuyusuna düştü debeleniyor. 1850'ler, 60'lar, 70'ler, Osmanlı'daki tereddüt, 19. yüzyıldaki fırtınalar, fikri anlamda, siyasi anlamda, içtimai anlamda, her anlamda e, en uzun asrımız 19. asırdır. Yıkılış var yani, inhitat şey var. şey yavaş yavaş dağıldı. Dağılıyor, e, tereddüt başlıyor, işte e, mütefekkirler, işi düşünmek olanlar, Metin değiller, ayakları yere basmıyor. Muhkem değiller, evhama düşmüşler diyor. Vartay evham, evham kuyusuna düşmüşler, debeleniyorlar diyor. Şimdi de mahkemelerden, hakimlerden ve onların vazifelerinden bahsediyor. Kendisi yargıtay üyesi, kendi mesleğinden söz ediyor. 40 yıl hakimlik yapmış bir adam, yargıtay üyesi, mahkemeyi temiz azası, anılmaz oldu eski. Anılmaz oldu icabatı hürriyet mahkemde esaret hükmünü icraeme ver hükmamelüşmüştür. Hürriyetin gerekleri anılmaz oldu diyor mahkemeler Adı bile geçmiyor hürriyetine arayan var ne soran çünkü diyor ben de hakimim ama diyor hürriyeti katletmek için var hakimler diyor işi bu ne hürriyeti diyor esaret hükmünü icra etmek için vazife yapıyorlar. Mesleği hukuk olup da hukukçuları bu şekilde tenkit eden üç şaire rastlamıştım. Yani araştırma neticesi konu buydu. Hakim adayı arkadaşlara konferans veriyordum da biri buydu. Biri de şu. Manisa Alaşehirli Kadı Muhammed diyor ki. Kendi cürmüm hod yeterdi kadi ya yevmül hesab. Hey ne olaydı bari hakim olmayaydım keşke. Kıyamet gibi günahım var zaten diyor. Boyumu aşmıştı. Bir de hakim olduk. Hepten belamızı bulduk. <gülüyor> Bari hakim olmasın. <gülüyor> Şikayetçi yani o durumda. <gülüyor> Kendi durumunda. Yani şimdi bu nedir? Yaptığın işin önemini kavramaktır aslında. Yani hakimlik ya. Hazreti Ali alt niçin yaratıldı bilir misiniz? Kendisine hakimlik görevi verilenin hızla binip kaçması için. <gülüyor> Bilenler alemi kevnü. Yok ondan önce bir beytedad. Alas olmaz. Evet. Bu da bir hayat düsturu olarak, bir işaret levhası olarak, müdhiş, parlak, biraz ağdalı olduğuna bakma. Halas olmaz çependaziyi enduhu keşâ keşten, o kim tağyiri vaz'ıgger dişi eyyâme düşmüştür. Allah Allah, Allah Allah, anlamaya gerek yok. Çok önemli bir şey söylediği belli. <gülüyor> Şu kişi diyor, Asla huzur bulamaz. Rahatsızlıktan, keşakeşten. Enduh derin gam demek. Böyle derin gam. Düşün Allah, ağır ağır derti demek. Ondan keş, Ve keşakeşten. Keşmekeş yani. perişan Kim kurtulamaz bunu? Çependazı, çependaz. Bu kelimeye lütfen dikkat. Çapraz var ya bizden çapraz. Evet. Çependaz doğru eğri falan demek yani biri eğri biri doğru ikinci çapraz. Farsçadan Türkçeye böyle alıp da kolayca kullanıverdiğimiz çok kelime vardır. Arapçadan da birçok örneği var onun. Dest, el, gah, mekaneki, dest, gah. elin çalıştığı yer tezgah. Dest, gah, tezgah. Yani lisanımızdaki bu neşeye, bu lezzete de bir işaret etmek isteriz. Halas olmaz çependaziyi keşa keşakeşten asla başının ağrısı dinmez hep dert çeker. Kim? O kim? tahir vazı gerdişi eyyame düşmüştür. Şartların, kaderinin önüne getirip koyduğu şeyi gördüğünde ya bu böyle mi olmalıydı yani şimdi oldu mu yani bu iyi miydi eğri miydi doğru muydu falan filan diye panik yapar da ...samimi bir tevekkülle hikmet vardır... ...veren bunu böyle verdi... ...faydalı olan, güzel olan budur... ...her şey layıkı veçhile yaratıldı... ...Allah işini bilir... ...rahatlığıyla tevekkül etmezse... ...yani lüzumsuz tefelsüf ile... ...yani yerçekiminin şiddeti şu değil de bu olsaydı... ...bu kadar hızlı dönmeseydi dünya biraz yavaş dönseydi... ...veya daha hızlı dönseydi falan gibi... ...yani böyle anlamsız, lüzumsuz... ...yani arayış var, buluş var kardeşim... ...fark var... Eğer diyor ağır başlılıkla kabul etmezse hikmeti hikmete ram olmazsa başının arızı dinmez sorulması da kendisidir kimseye kızmasın ve son beyt. bilenler alemi kevnu fesadın neydiyin hikmet nefik ricahu ikbale ne kaydın name düşmüştür kevnu fesad oluş ve yıkılış varoluş yok oluş. Ne olduğunu bilirse diyor kişi, dünyanın geldisini gittisini anladıysa, anhasını minhasını çözdüyse şu dertten kurtulur. Ca ikbal, kaydınam, saydığı şeyler şu yani makam. Efendim başarı, ileri gitmek falan ve İsim yapmak, marka yapmak, anılmak, kaydınam bunlardan kurtulur. Makam servet kaygısından, şöhret tutkusundan kurtulur, rahat olur. Var mı diyeceğin bir şey? Şimdi hocam siz de bir soluklanın tamam. istiyorum. Tamam. Ee, Instagram'dan gelen e, Oku bakalım onları. paylaşımlar var. Onları da evet. burada seslendirelim. Şöyle bakalım hemen. Şimdi hocam özellikle e, evet. genç arkadaşlar bol bol selam göndermiş Ve aleykümselam topluca evet. Erza, <gülüyor> eksik olmasınlar. E, Fatma kızılda. Bir de şöyle bir teşekkür var. Dünkü programımıza katılmış arkadaşımız. Evet. E, diyor ki çok teşekkür ederim hocama. Hürmetlerimi sunuyorum. Estağfurullah. E, asıl sevilmesi gerekenleri sevdiriyor ve onları rızası için seviliyorsunuz demiş yine. Eksik olmasın. Sümeyra olamazsın. kardeşimiz. Eksik olmasınlar. Allah bir de Mustafa herkes. sizden şöyle diyor. Evet. Size ve hocama selamlar demişler. İlk Aleyküm önce evet. hocamın her genç on beyi hafızasında tutmalı sözünden sonra He. ezberlerim daha sonra baktım ki yetmiyor. Kapı açılıyor. Sürekli günlük en az bir beyt ve bilmediğim kelimeleri kelime kelime, kelime anlamlarıyla beraber öğrenerek ilerliyorum. İşte Allah bitti. razı olsun demişler. Tavsiyenizi tutmuşlar. Bu. Evet. Kadriye Yılmaz hanımefendi de teşekkürlerini iletmişler. Değildir alemi azadeki hengameyi alem cihanda herkesi bir güna derde müptela buldum. Allah Allah. Kimse hürriyete kavuşmuş değil. Hengameyi alemde kimsenin rahatı yerinde değil. Herkesi bir çeşit derde müptela gördüm. Suud etsen de sertakı revakı arşı alaya sakın zannetmekim desti meşiyetten raha buldum. Arşa da çıksan kargaşadan kurtulduğunu zannetme. Ademoğlu belasız olmaz, başı rahat olmaz. Herkesin bir derdi var madem ki Adem zadedir. Eğer maksud ise hikmet, nizamı alemi dünya, buna ve kafil şer'i paki Mustafa buldum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer alemin bir nizama girmesi, düzgün olması, efendim herkesin yerini bilip Huzurlu, mutlu yaşanmasıysa maksat ki tecahülü arifanesi elbette maksat odur. Çaresini söylüyorum diyor. Buna yeten ve buna kefil olan, bunu garanti eden tek şeyin Şer'i Pâke Mustafa olduğunu, cenab Peygamber Aleyhisselam'ın tebliğ buyurduğu hak, din olduğunu gördüm diyor tecrübemiz. Samimi bir dindar olduğunu daha önce Bahsetmiştik, söylemiştik. Söylemiştik. Çok fazla böyle çok dini şeyler söylemiyor ama görüyorsunuz ki. Ama işin hakikat tarafı geldiği zaman da bu işin aslında esası ya. budur. Taşı bu iş başka koyulur. türlü çözülmez, çözülmez, çözülmez yani bunu anlamamız lazım. Yani insanı yaratan, insanı yaratan onun nasıl mutlu olacağını, dünyada ve ahirette nasıl huzurlu ve mutlu olacağını da en iyi bilendir. Reçeteyi de göndermiştir. Sende insan ve toplum, sende temel ve bina. Ne getirdin götürdün, bildirdinse amenna diyen Necip Fazıl da 20. yüzyıldaki Hersekli Arif Hikmet gibidir. Eyvallah. Dil hürâşi emel fikri gınadandır bütün, derdi serkeyfiyeti cam safadandır bütün. Gönül yarası, çok emel beslemekten ileri gelen sıkıntı zengin olma kaygısındandır zenginliği dert edersen apı yuttun diyor yani neden evi sürü var yani B bela bulursun kendine zenginlik kötü bir şey değil de kötü bir şey değil niye kötü olsun ama valla ihtiyaçta rızkın hayırlısı ihtiyaca yetendir buyruldu yani bu ona dikkat etmek lazım Fazlasının hesabı var, mesuliyeti var, gönlün bağlanır, ne me lazım? Şu. Ömrünü harcarsın değmez. evet. O cümleyi bir daha alalım hocam. Rıskın hayırlısı ihtiyaca yetendir. Meşut işte hocam bir kenara evet. yazalım evet. zihnimizin. Evet. Bu Hayat dursun. Prensibi. Çünkü evet. o kadar çok mücadele ettiğimiz şey var ki ondan sonra herkes mutsuz, evet. herkes hutsuz diye böyle kenarda ya. kıyıda geziyoruz ama rızkın hayırlısı ihtiyaca, ihtiyaca yetendir. Amenler. Derdiser bunu da benzetiyor yani bir benzetmeyle anlatılır ya bir mısrada bir hüküm koyar sebebini de veya bir beşka benzetmeyle nazara verir. Baş ağrısı neşemi bulayım diye içtiğin içkidendir ya diyor. Onun gibi diyor yani. Derdi ser, keyfi keyfiyeti camusafadandır bütün. Safa için içiyorsun ama sana bıraktığı keder. Onun gibi diyor. Servet ile bir şey elde edeceğim zannediyorsun ama bu senin huzurunu bozmaktan başka bir şeye yaramıyor. Zannederdik servet ile rahat artar. Umardık ki rahat ile taat artar. Bulduk ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi servetle gaflet, rahatla illet artar. Eyvallah. Serveti niye yapıyorduk? Rahatımız artsın, rahat, rahat ibarat edelim, ahiretimize çalışalım dediydik. Öyle olursan da Arif'e sorduk, o da dedi ki servet rahatını arttırmaz. meşgaleni arttırır, derdini arttırır. Rahatın artınca da hastalığın artar. <gülüyor> yani çok görürüz bunu. İşten ele tek çekince ayaklarımızı uzatıp yatacağım diyor adam tam böyle bir emeklilik keyfi sürecek. Allah bir bakıyorsun şeker, tansiyon, bilmem ne bir sürü hastalık varmış meğer. E, yoktu bunlar. Bu şuna benzer. Oturduğunuz yerde sağınız solunuz ağrır. Ah, o oh, falan filan dersiniz. En çok yorulan tembeldir. Otururken yorulur adam. Yürüyen adam da o bu şikayetleri duymazsınız. Küçücük bir diken batsa oturmakta olan adama başına dert olur yani onu çıkarmak için ohuu çok meşguliyet olur. Maraton koşarken ayağına bin diken batar duymaz bile. Evet meşguliyet şifadır, ilaçtır. Deli tedavisinde bile meşguliyeti kullananlar oldu geçmişimizde, geçmişte. Doğrudur hocam. Hep esiri dağmeden murganı hırsı da nedir? Pi çitabı kussa kaydı masivadandır bütün. Kaydı masiva Allah'tan başka sana gönül vermek, dünya servet makam ve sevgilerine olmak halidir. Bu diyor insana şey verir, sıkıntı verir, kussa kussa verir, stres yükler adama. Verdiği örnek kuşun başına bela olan dane hırsıdır diyor. Daneyi görür, şunu bir yesem der, tuzağa düşer, kafes kapanı verir. Hali mahviyettedir abi, hayatı manevi, dilde asar beka beka, fena fenadandır bütün. Tam ustaca azizim ya. Beka ile fenayı aynı kelime Mısra'da kullanmış. Fani olmak, kendinden kurtulmak feyzine kavuşursa insan kalıcı olma devletine erer. Mahviyet haline kavuşursa manevi hayat suyuna kavuşur. Toprak ol toprak ki gül bitsin sende topraktan başka kavuşan yok güle diyor İmam-ı Rabb'a mektubatında Yani tevazu övütlerken verilen derse bakar mısın güle kavuşmak için toprak olman lazım diyor Gül toprakta bitiyor diyor toprak ol toprak ki gül bitsin sende ve devamında <gülüyor> ne diyordu Hafız-ı Şirazi Kamış boşum dedi şekerlendi ağaç yükseldi baltayı yedi <gülüyor> İftikarıdır hümayı evc pervaz eyleyen. İhtilâ âlemde terki iştihadandır bütün. Hümâ kuşu bir masal kuşudur, efsane kuşudur. Adı var, kendi yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yukarılarda yüksek uçar. Hümâ kuşu yükseklerden seslenir. Onun bu hali e, iftikarındandır. Yani ihtiyaçsızlığından, yani çöpete tenezzül etmemesindendir. Yükselmek alemde iştahı terk etmektendir. Bak abi hiçbir şeyi almasan, şu müsrayı alsan yeter ya. İtila alemde terki iştihadandır bütün. Yücelmek iştahı terk etmekten yani perhizdendir. Bu bana lazım değil dersen rahat edersin. Şimdi hocam. Yani Nahta şey, geldik şaret, vakit nispetinde. Levhalar bölümümüzü. Hadi onu atlamayalım neredeyse. Evet, Dar-ı şey cihan alın. ki darei inkılaptır. Bir daha söyle. Dar-ı. Cihan ki daire-i inkilaptır. Evet. Elbette hali ehli gururun haraptır." He. demiş. Evet. Ben buradan harap kelimesini seçtim. Harap. Harap. Hemen buradan bakalım yine sözlüğümüzden. Harabat ehline hurbar mazakir defineye malik fi. Yıkık, viran. Evet. Dünya yani. <gülüyor> evet. Evet. Yok olan. Evet. Şey. Daru cihan dünya evi. Daire-i İnkılaptır, İnkılap. ha, dönüşür, halden hale döner, kalıcı değil, evet. Elbette hali ehli gururun haraptır. Gurur ehli olanın da hali haraptır. Büyüklenen, hapı yutar, biraz önce okuduğumuz beyte benziyor. E, kamış boşum dedi, şekerlendi, ağaç yükseldi, baltayı yedi. Elbette hersekli Arif Hikmet Üstadımızın da naatı eksik değil. Hüdanın en büyük ihsanı sensin ya Resulallah. Benim her derdimin dermanı sensin ya Resulallah. Cihan medhuşi hayrettir zuhurim ucizatımdan. Tarikat ehlinin burhanı sensin ya Resulallah. Mucizelerin karşısında insanlar şaşkın, hayret hayranlık içindeler. İşi, tarikat olanların da delili burhanı sensin ya Resulallah. Nola arş olsa ferşi südde-i babı inayatın. Saadet mülkünün sultanı sensin ya Resulullah. Arş, ferş bütün yaratılmışlar senin ayağının altına serilmiş halı gibidir, yolluk gibidir. Saadet mülkünün sultanı sensin ya Resulullah. Seninle anlaşıldı şî ve i ahkamı ayniyyet. Beratü vahdetin unvanı sensin ya Resulallah. allah Allahu Teala'nın muradı kullarından istediğinin ne olduğu seninle anlaşıldı ya Resulallah sen Hak Teala'nın emrettiğinin bize en güzel örneğini gösteren o emir nasıl yerine getirilir rızayı ilahi nasıl kazanılır ancak seni takip etmekle ele geçen bir devlettir beraatı vahdetin unvanı sensin ya <gülüyor> din dini İslam'ın temelini anlatıyor bana uyun ki, bana benzeyin ki Allah sizi sevsin buyurdu Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü ona öyle demesi emredildi. Allahu Teala ona uyulmasını emrediyor. Onun her halinden razı, onun ahlakı, onun hali kimde varsa ondan da razı. Numune olarak bize o gönderildi. En güzel örnek, Üsve-i Hasene. Hasene. Aferin. Teşekkür ederim. Güzel örnek yani. Üsve-i Hasene en güzel örnek. Cebini ademiyet nakşolundun nur-i hüsnünle o vecin sureti rahmanı sensin ya Resulallah. Son derece dengeli. Yani güzellik sende tamam oldu. Sende kemal buldu. Bizatihi güzellik sen demeksin ya Resulallah. Her cihetten az ya da çok sana benzeyen güzelleşir Kemal bulur değer bulur O vecinhin sureti rahmanı sensin Yaraulül cenab Cenabı Hakk'ın neden razı olduğunun örneği sensin son beytte de Alilid derdi aşku şeevkın olsun daima Hikmet bize gösterdi Sırrım Menre ani sensin Yara Suul Efendimize Allah'ı sordular. Gözünü kapat, tefekkür et, aklına her ne geldiyse o değildir dedi. Yani idrakinin dışındadır. Bi kemü keyf derler buna. Yani kemiyeti keyfiyeti, nasıllığı sorulamayan, anlaşılamayan. Farsçası biçun ve biçgune. Yani ne oldu bilinemez, anlaşılamaz. Onu bilmek anlayamayacağını bilmektir. Onu anlamak anlayamayacağını anlamaktır. Burada her ne kadar yazılı değilse de bir beyt daha dikkatimi çekti. Onu da şuraya kaydettim. Müsaadenizle Buyurun. efendim. Şöyle diyor. Öyle kinengiz şiddettir ki mahşerde bile faslı olunmaz ehli fazlın çarhıyla davaları. <gülüyor> Fazilet ehli olanların diyor. işi zor. Yani mutlak güzele aşık oldukları için her yerde dırap çekeceklerdir. Onların yüzü gülmez diyor. Asrımızda ol kadar ikbali var adamların Şimdi her göğüdek hıret ilzam eder danaları. Zamanımızda diyor cahillik o kadar revaş buldu ki akıllıları diyor ilzam ediyor cahiller. Cahili sözü daha çok geçiyor. Çocuk gibi insanlar ona bakıyorlar. Bu neden böyledir? Anlaması kolaydır. Efendim. Peşindir. İnsan da peşincidir. Şöyle bir misal veriyor İmam Gazali Hazretleri İhyada. Çocuk şehzade, babası padişah. Ders çalışacak. Hocası da lalası, muallimi çocuğa çalışmaya teşvik etmek istiyor. Bir şeyler söyleyecek. Ona dese ki: Yavrum, dersine çalış. Eğer çalışmazsan baban gibi sultan olamazsın. Bahçıvan olursun. Dese çocuk bakıyor şimdi bahçıvan açık havada güllerin, çiçeklerin, tavukların arasında, kedi köpek arasında eğlenceli bir hayatı var. Meyveler var filan erik yiyor. E babasının kahırlı, stresli, gergin, sürekli yani, meşgul, müşrekli, şey meşgul şey. çatık kaşlı falan. E öyleyse çalışmayayım der daha iyi olur. <gülüyor> Değil mi yani? Evet. Ama bunu anlayamayacağı için motive olmayabilir. Şöyle derse hocası. Yavrum çalışırsan şeker var, çalışmazsan sopa var, işte onu anlar. Motive edici, yani onu teşvik edici şey anlayabileceği seviyeden olmalı. O bakımdan, onun gibi de bize cennetin nimetleri anlatılır, cehennemin azapları anlatılır. İhtimal ki bunları anlayabiliriz. Rıza'yı ilahiden mahrum kalırsın deseler, en mühim, en kıymetlisi odur ama zordur anlamak. O yüzden bize daha çok kolay anlayabileceklerimiz. Teşekkür ederiz. ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz anladığımdan. <gülüyor> Bu akşamda kadim edebiyatımızın temsilcilerinden Hersekli Arif Hikmet ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimiz de karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.